Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o namazın arkasından yani ihram namazının arkasından zemzem içmişti. Onu vurgulamıştık. Efendimiz dolu dolu hani böğürleri şişercesine ifadesi vardır. Ee, zemzem içmiştir. Kalanını da başından aşağı dökmüştür. Arkasından oradan nereye yollanılır? Safa tepesine yollanılır. Safa tepesi hemen hemen hacer Esved'in tam karşı hizasındadır. Yani o köşeden yola devam ederseniz kendiliğinden nereye? Safa tepesine gelirsiniz. Bugün artık Mescid-i Haram'ın inşaatı içerisinde bir bölümü gibi kalmıştır ama o hat olduğu gibi ayrıdır, yol ve güzergah olarak tayin edilmiştir. Eskiden Mescid-i Haram'ın dışında iki tebecik olarak var idi, arasındaki hatla gelinir ve gidilirdi. Safa tepesine zemzem namazı kılıp zemzem içtikten ayrılıp gidilirken yeniden hacer Esved'in hizasına gelinmesi, yeniden dönülerek hacer Esved'in selamlanması, ondan sonra Safa'ya doğru ayrılılması, hadis-i şeriflerde de olan üslubu bize açık ve net olarak gelen sünnetlerdendir. Niyazalık ki unutulan sünnetlerdendir. O heyecan içerisinde belki de kaybolan sünnetlerdendir. Ama Allah Resulü yeniden Hacer-ül Esved hizasına gelerek Hacer-ül selamlamıştır ve ondan sonra Safa Tepeci'ne doğru yönelmiştir. Safa tepesiyle ile ilgili Merve tepesiyle ile ilgili hatırayı Hacer Validemiz'den gelen hatırayı paylaşmıştık. Ona gerisin geri dönmüyoruz. Dolayısıyla Safa'ya varıyoruz. Safa'da şu anda saye hazırlanıyoruz. Bu say neyin sayıdır? Umrenin sayıdır. Umrenin tavafını yapmıştık. Şimdi neyini yapacağız? Sayını yapacağız. Buradaki uygun niyet şöyledir. Allahümme inni ebdehu bima bede Allahu Resulü. Ya Rab. Ben Allah ve Resulü'nün başladığıyla başlıyorum. Hem Cenab-ı Allah ayette onunla başlıyor, hem Rasulullah sahi onunla başlıyor. Ayet ne diyor? İnnas safa vel marwa min şa'airillah. Fe men hacce'l beyt ezi'tamera fe la cunaha aleyke en yetavfa bihima ve men tatawwa hayran fe inallah şakirun alim. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından birer şiardır. Onların arasını say etmekte bir vebal yoktur buyuruluyor. Ve Allah Resulüne hem Safa ve mervesine arasına edilmesi hem de ecirli ameller işlenmesi yönünde yol gösteriliyor, irşad ediliyor. Ancak Ayet-i Kerime'de vurgulanan safa-merve arasını say bir beis yoktur, bir vebal yoktur vurgusu bazen yanıltıcı geliyor. Yanıltıcı gelmesinin de sebebi şu, demek ki say edilmeyebilir cinsinden. Ama hayır edilmelidir, bu umrede de haçta da vaciptir. Daha önce vaciplerini işlerken üzerinde durmuştuk. Peki yani ayet-i kerimenin üslubu neden öyle? ait kelime bir başka tarihi gerçeği daha dile getiriyor onun için. Çünkü cahiliye günlerinde, İslam'dan önceki günlerde Mekke'nin fethinin öncesi günlerde Safa ve Merve'nin arasında da putlar vardı. Safa tepesinde put vardı, Merve tepesinde put vardı. Bu aradaki gidiş geliş İbrahim Aleyhisselam'dan gelen say var ya, o say ediş sanki tepeler Safa ve Merve ortadan çıkmış. O anlayış ortadan çıkmış. İki put arasında geliş gidiş manası kazanmıştı. Bu yüzden tevhid inancına gönülden bağlanan insanlar artık bu ikisinin arasındaki gidiş geliş, iki put arasında geliş gidiştir anlayışıyla ona yaklaşmayıp uzak durmayı tercih ediyorlardı. Put zihniyetinden kopma olarak görüyorlardı. Hayır ''Yanlış olan burada putlardır, yoksa Safa Merve arasındaki say değildir.'' diyor ayet-i kerime. ''Safa Merve arasında say etmekte bir beys yoktur, onlar Cenab-ı Allah'ın şiarından birer şiardırlar, yanlış olan putlardı gitti.'' deniyor. Hani Sade ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın annesi, ilk ölüm orucuna bizim bildiğimiz başlayanlardan birisidir. Sa'd radıyallahu anh Müslüman oluncake sahada çok düşkünmüş. Annesine sahada çok seviyormuş. Sa'd da annesini seviyor. Sa'd radıyallahu anh Müslüman olduğunu duyunca gideceğim. Oradaki putun adı Naile. Naile'ye el süreceğim. Yanında yemin edeceğim. Safaya oturacağım. Güneşin altında ölünceye kadar bekleyeceğim. Ya ölecek ya ben yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim. Millet ona anne katili diyecek. Demiştir ve ölüm orucuna başlamıştır. Ölüm orucu mutlaka inanıyor ki saadı yumuşatacak, Saat buna dayanamayacak. Bir gün olmuştur akşam. Saat ortada yok. Sabah olmuştur yok. Ertesi gündür yok. 3. gün saat çıkmış gelmiştir. O iyice bitmiş, pili de bitmiş. Dayanıklılığın son noktasında ama Sad'ın gelişi onu sevindirmiştir, Sad'ın direnci kırıldı diye. Sad radiyallahu anh yanına gelmiştir dediği cümle şudur. Anne benim sana olan sevgimi, hürmetimi biliyorsun. Evet ama şunu da bil. Bin tane canın olsa, bini de çıksa gene dönmeyeceğim. <gülüyor> Onun bu cümlesi annesinin direncini kırmıştır, ondan sonra yemiş içmiştir. Bakmıştı iş olacak gibi değil, iş ciddiye bindi. Nailenin oluşu ve benzeri oluşu, bu nevi putlar anlayışı sebebiyledir. Yoksa sah ile ilgili bir hüküm değildir. Sah ile ilgili onun gerisinde ne var? Bunlar Allah'ın şiarından bir şiardırlar. Arasındaki sayda onun gereğidir manasını hissettirişi var. Yoksa biz nereden alıyoruz bu hükme esasen? Allah Resulü Safa ile Merve arasında say etmiştir ve Nüsükünüzü benden nasıl görüyorsanız öyle görerek alın yapın buyurmuştur. Bu sebepledir. Tekrar gerisin geri döndüm. Allahumme inni abdü bima Allahu ve Allah ve Resulü'n başladığı yerle başlıyorum diyor. Ayet-i kerim arkasından okunuyor. Sonra Allahumme inni uridu sa'ye'l umreti feyessirhu li fetekabbelhu minni ya Rab, Ben umrenin sayını yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur. Bu niyet şart mıdır? Değildir. Ama bu niyetle yapılması şarttır. Bu niyetin sesli şekilde safa tepesinde bu şekilde yapıldığı var mı? Bu bilgi bize gelmiyor ama bu niyeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz umrenin başında, haccın başında yapıyor. Bunun bilgileri bize geliyor. Bu da ona uyarlanarak yapılıyor. Tamam Dolayısıyla niyetimiz ettik. Oradan Kabe'ye gönelerek Allahu Ekber diye yeniden Kabe'yi selamladık. Sonra yönümüzü sağa doğru döndürdük. Kabe'yi selamladıktan sonra sağa doğru dönerseniz Merve tepesine doğru dönmüş oluyorsunuz. Ve oradan yürüyüşe başlıyoruz. Tekbirlerle, tehlillerle ve dualarla. Tavafın meydan alanında nasıl dua daha faziletliyse, Safa, Merve arasında da dua daha faziletlidir. Böylece yola devam ediyoruz tekbirlerle. Nereye geliyoruz? Biraz sonra ışıkların bulunduğu, eskiden ifadesiyle yeşil direklerin bulunduğu yere. Şimdi ışıklandırma var. Orası neydi? Daha önce paylaştığımız gibi sel idi. Diğer yerlere göre daha çukur idi. Karşı dağlardan gelen seller oradan akar, Kabe'nin hacer biraz uzağından geçer, mesfere istikametine doğru devam ederdi. Hacer validemiz orada koşmuştu. Çünkü çukura indiğinde, sel yatağına indiğinde yavrusunu görememişti. Eğer hadise sadece bu kadar olsaydı, biz de bunu bir tarihi hadıra olarak yad edecektik. Ama Allah Resulü o yeşil direğin hizasına gelince, koşmuştur. Öbür sel yatağını geçip ikinci mil, oradaki diren olduğu noktaya kadar koşmuştur. Buna ne deniyor? Hervele deniyor. Hervele orta yollu bir koşunun adıdır. Tavaf sırasındaki remel koşu değildir. Hızlı, edalı, biraz gösterişli bir yürüyüşün, seri yürüyüşün adıdır. Buradaki ise koşunun adıdır. Aşırı derecede koşmak mikrotur doğru değildir. Vakar zedeleyici bulunmuştur. Bir başka ifadeyle, halk ifadesiyle zapır koşulmaz. Neyle koşulur? Orta bir üslupta, yani yavaşın üstünde, orta yollu bir koşunun adıdır. Bu direkler bitince, yaklaşık aradaki mesafe çok uzun değil, 70 metre civarında bir mesafedir. Bitince, ne yapar? Yeniden normal yürüyüşe geçilir. Dualarla yürüyüşe devam edilir. Hac rehberlerinde yazılan dualar, Resulullah'ın dualarından ve ayeti kerimelerden seçme dualardır. Güzeldir, uygundur. Ancak tavafta da söylediğimiz gibi ille de burada yapılması gereken dualar değildir. İçerisinde safa merve arasında yapılan da vardır. O koşu esnasında yapmaya uygun olan da vardır. Mana olarak oraya uygun olan da vardır. Ama Peygamber Efendimiz sadece orada değil, dışarıda yaptığı dualardan da, ayetlerde yer alan dualardan da seçme vardır. İnsanların eline, kendi akıllarına, gönüllerine gelmeyen ve sünnette varit olan, ayette var olan dualar olarak hazırlanmıştır. Onların yerine veya onlara ek olarak, Gönülden geçen duaları yapmak da elbette ki mümkündür. Veya ayet ve hadislerden başka dualar akla geliyorsa onlar da yapılabilir. Sınırlı değildir. Dua yerine ayet okunabilir mi? Elbette okunabilir. Dua yerine mesela girişte La ilahe illallah diyerek gidilir mi? Merve'ye doğru. Merve'den girişte Muhammedun Resulullah diye dönülür mü? Sallallahu aleyhi ve sellem veya Allahumma salli ala Muhammed şeklinde dönülebilir mi? Evet, dönülebilir. Tekrar ediyorum. Eftal olan bütün bunlara rağmen duadır. Oralar dua makamıdır. Böylece, safadan başladık. İki yeşil direk arasında veya ışık arasında herbele yaptık. Sonra, dualar ederek Merve'ye vardık. Merve'ye vardığımızda, oradan dönüp, Kabe'yi yine selamlıyoruz. Bu safadan Merve'ye varış bir şavttır. Yeniden safaya dönüş değil. Safadan Merve'ye varıyoruz. Bu bir şavttır. Kabe deneydi ise neydi? hacer esvetten Esved'den başlıyorduk, dolaşıyorduk. hacer esedin Esved'in hizasına gelince bir şavt oluyordu. Bu anlayışla Hacc'ın ilk defa organize edildiği yıllarda Safaya gidişi gelişi yani safadan safaya bir sayılarak on dört defa getirip götürüp perişan edilen hacılar vardır. Bunlar olmuştur. Ama artık yapanlar çoğaldığı için organize de çoğaldığı için oturaklaştı. Tekrar ediyorum bu yüzden dolayı ama yine hacı amcalarımız beceriyorlar. Bir geliş bir gidişi yani ikisini bir sayarak yine de bu şekilde kendi haline bırakılınca yapanlar var. Her tavahtan sonra saha yapılacağını zannedenler de var. Onları inşallah bir sonraki şeye bırakarak gerisin geri dönüyoruz. Böylece tekbirlerle, tehlillerle, dualarla nereye vardık? Merve'ye vardık. Bir şaft. Aynı şekilde tekbir, tehlil ve dualarla ve hervele yaparak nereye dönüyoruz? Safaya dönüyoruz. Bu ikinci şaft. Her Merve'ye varırken, arkasından her safaya varırken ayet-i kerime okumak güzeldir. Esta'inillahi innasafa vel şakir alim. Tekrar etmekte fayda var. Tamam. Böylece Merve'ye geldik. Merve'den Safa'ya da döndük. Anlaşıldı? Etti iki. Bu şekilde Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya, tekrar Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya geliyoruz. Altı etti. Sonuncu da nedir? Safa'dan Merve'ye doğru yeniden gidiyoruz. Ve böylece Safa'dan başlayan say yedinci de Merve'de bitiyor. Bu yedi şavtın yedisinde de her vele Erkekler için sünnettir. Bayanlar için değildir. Daha önce takılmak için söyledim. Bir kardeşimiz var, doktoru yapan Habeşli bir de Habeşistanlı. O Safa Merve arasında, yeşil direkler arasında koşan bir Mısırlı kadın görüyor. Kadına diyorlar, bu erkekler için sünnet kadınlar için değildir diyor. Daha önce söyledim, Mısırlı kadınlar konuşkan olurlar, pek laf altında kalmazlar. Şey olarak hem koşuyor hem dönerek cevap veriyor burada ilk koşan kimdi diyor ve yola devam ediyor arkadaş da diyor dondum kaldım hiçbir cevap veremedim dolayısıyla gitti gitti diyor şimdi derste Mısırlı yine Mısır şeklerinden bir hocamız vardı hocam sizin hemşeriniz bana böyle dedi cevap veremedim ne demeliydim diye sordu hoca da durdu Hoça da durdu, arkasından takıldı şey olarak. Orada bir şeylerde bunu işte Türklerin şeyhine sormak lazım. Döndü soru, bana döndü. Ben de takı takıldım. Dedim, Hacer Valdemiz. O ikisinin arasında koşarken onu seyreden erkek yokmuş dedim. Şimdi erkekler var, doğru değil. <gülüyor> Hafesistanlı arkadaşın üzüntüsünü görmeliydiniz. Niye bu benim aklıma gelmedi? <gülüyor> Hala kaldıramıyor. Üstelik Hacer validemiz de köken olarak Mısırlıdır bili, bili, biliyorsunuz. Ama yani Allah Resulü bize öğretiyor. Biz de bu bilgiyi ondan alıyoruz. Dolayısıyla bu erkekler için sünnettir. Pekala grup halinde gidince, grubun içerisinde erkekler de var, kadınlar da var. Bunu tatbik etmek mümkün mü? Evet mümkün. Yani iyi organize edilirse, erkekler orada her vele yaparlarsa, kadınlar hızlıca yürümeye devam ederlerse, Bittikten sonra erkekler yavaşlar, kadınlar aynı hızlarını korurlarsa yaklaşık 50 metrenin içerisinde yeniden buluşulabiliyor. Yeniden dualarla yola devam edilebiliyor. Yani ihyası mümkün. Remel izdihamda tavaf içerisinde olduğu için o kadar her zaman kolay değil. Ama her veleği yapmak %90 belki daha fazla oranda mümkün. Tamam. Tekrar ediyorum. Remel ilk 3 şavtın, tavafın ilk 3 şavtının sünneti idi. Hervele yedi şavtın sünnetidir. Anlaşıldı? Böylece safadan başladık. Merve'de yedi şavt yaparak sayımızı tamamladık. Say bittikten sonra ibadetlerin bitiş anları dua için uygun anlardır dua ettik. Şimdi Umre görevimizi bitirmiş, sonuna gelmiş olarak. Namazda nasıl? Kıyam, kıraat, rükû, secdeler ve kaide-i ahireyi bitiyoruz. En son nasıl namazdan çıkıyoruz? Selam vererek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek. Bunda nasıl çıkılır ibadetten? Saç kestirerek. Tıraş olarak diyecektim, değiştirdim, saç kestirerek dedim. Şunun için esasen tıraş olarak kaynaklarımız. Yalnız tıraş iki türlüdür. Erkekler için iki türlüdür. Birincisine ne diyoruz? Halk. h ha harfiyle. ile. H- değil h ha harfiyle ile halk diyoruz. Halk ne demek? Saçın dipten tırışının adıdır. Diğer ifadeyle usturanın adıdır. Anlaşıldı Erkekler için eftal olan budur. Çünkü ayette önce zikrediyor. Muhallikine ruusahum, ruusakum ve mukassirin diyor. Ayet-i Kerime'de. Saçlarınızı tıraş etmiş olarak veya kısaltmış olarak diyor. Arkasından ikincisi geliyor. Önce zikredilen ayetlerde de faziletçe, rütbece daha üstün olandır. Bu bir genel kaidedir. Tekrar gerisin geri geliyoruz. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz halk yaptırıyor. Bu da faziletin alametidir. Ama onlardan daha canlı olan bir başka hatıra var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rahimallahul muha muhallikin diyor. Aktarırken. Ne demek? Cenab-ı Allah başını bütünden tıraş edenlere rahmet eylesin. Sahabilerden birisi devreye giriyor. Ya Resulallah mukassirin diyor. Kısaltanlar ne olacak? Peygamber Efendimiz yeniden rahimallahul muhallikin diyor. Sahabi ya Resulallah mukassirin diyor. Peygamber Efendimiz rahimallahul muhallikin sahabi yine ya Resulallah mukassirin ve rahimallahul mukassirin diyor dördüncüde. Cenab-ı Allah Kısaltanlara da rahmet eylesin. Buradan anlıyoruz ki dipten tıraş öbüründen daha daha faziletli. Ama Peygamber Efendimiz o sahabeye dönüp de neden dipten tıraş etmiyorsun da kısaltıyorsun veya kısaltmayı savunuyorsun manasında bir serzenişte bulunmuyor. Bundan da anlıyoruz ki birisi daha faziletlidir öbürü de caizdir ve geçerlidir. O sahabinin saçının kıymetli olduğu gibi. <gülüyor> Saçı kıymetli olanlar bu yolu deneyebilir mi? Evet deneyebilir. Şimdi bu ikinci şık. Pekala bu dipten tıraş olunca problem yok. Şimdi başın ne kadarı tıraş olmalı? Bize göre en az dörtte biri. Tamam. En az dörtte biri olmalı. Ancak harpta dörtte bir doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü başı tarla gibi gösterir. Bu Müslümanın vakarını zedeleyicidir. Her ne kadar ihramdan çıkatsa da bir Müslüman kafasının bir bölümünü tıraş etmiş, öbür bölümü duruyor. Bu şekilde durması sünnete ve vakara uygun değildir. Ve Allah Resulü bu nevi tıraşları yasaklıyor. Hatta çocuklar için bile. Doğru bulmuyor ve yasaklıyor. Bu yüzden bütünün tıraş edilmesi doğru olandır. Bunu bizim ülkemizde o kadar olmamakla birlikte Afganistan, Pakistan'dan gelen arkadaşlar daha çok tatbik ediyorlar. O gelince bir umre yapacak ya arkasından başka umreleri de gidecek kafayı parselliyor. Birinci gidişte sağ tarafı, ikinci gidişte sol tarafı. Üçüncü işte arka tarafı, ön tarafı parselliyor. Hayır. Yani buna ihtiyaç yok. Madem saçının bütünden vazgeçtin, birinci de hepsini yaparsın. İkinci de ikinci gittiğinde ne kadar büyüdüyse sonra da o kadarını yaparsın. Anlaşıldı? Her seferini yaparsın. Böyle üç dört kere de tıraş etmiş olsun dört kere gideceksen, saçın yine daha kafa hava olur. Hem daha gür çıkar. Tamam. Halk bu. Kısaltmaya gelince taksir veya denilene gelince kısaltmada genellikle ne yazık ki bizim eski kaynaklarımızda yok. Pürüz olmamakla beraber yeni haç rehberlerinde bir pürüz var. Diyanetinki de içine dahil. Parmak ucu kadar kesmek ifadesi kullanılıyor. Bu ifade eksik bir ifadedir. Çünkü kaynaklarda olan ünmüle veya enmüle şeklinde okunan ifadeyi lugatlara bakıyorlar. Lugatlar parmak ucu diyorlar. Onlarda parmak ucu kadar kesmek diye oraya aktarıyorlar. Parmak ucu kadar kesmek ifadesi meçhul bir ifadedir. Parmağın ucunun ne kadarı? Dolayısıyla böyle değildir. Ünmüle veya enmülenin tam tarifi şudur. Parmak, baş parmak iki boğumlu. Talebelerimden bir tanesi hocam benimki üç boğumlu dedi. Herhalde üç boğumluydı şey olarak. yerlere <gülüyor> hep üç boğumludur. Tamam. Bunun en üstteki şu boğumunun adıdır Ünmüle. Şuradaki boğumun adıdır. Şu, şu üç parça ya. En üstteki parçanın adıdır Ünmüle. Hatta zannediyorum Isfahane, Raghib-ül müfredatında olacak kaynaklardan birisinde yani Parmakların içinde bu üç boğumunun içinde tırnak olan olan boğuma denir diyor. Anlaşıldı kendisini yanlış anlamasın diye şey yapılmış. Kendisinde tırnak olan boğumun adıdır diye ayrıca izah ediyor. Dolayısıyla kısaltılmak için kesilen saçın uzunluğu ne kadar olacak? En az bu kadar olacak. Yere düşen saç kesildikten sonra en az bu boğum uzunluğunda olacak. Yine kaynaklarımızda gelen bilgiye göre bir saç şayet bundan daha kısa olursa kısaltılmaz diyor. Anlaşıldı? Bundan kısa olan saç dipten gider. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Buradan giderken hacca gidiliyor ya. Gurbete giderken de öyledir. Tıraş olmaz olmaz. Bir yere gidecek tıraş olur. Berbere gider tıraş olur gider. Hacca gidecekler de tıraş oluyor. Saçlarını da iyice kısaltıyor. Varıp da orada en az bu kadar gidecek deyince hocam benim saçım zaten o kadar diyor. <gülüyor> o kadarsa dipten gidecek. Saç ama hocam ben memurum. Gerisin geri kabak kafayla dön. Bütün memur arkadaşların seni sever. Neçe kaynağı olursun. Dadala ise şey yok. Böyle. Daha bunu e, zorakileştirmek işte şu kitapta şöyle de doğru değildir. Taksirin tarifi kaynaklarımızda budur. Tamam biline Bu en az şununla da karıştırılıyor Başın dörtte biri dinleyince Şöyle anlaşılıyor Baştaki saçın uzunluğu 20 santimse Dörtte biri kaç santim eder Beşte bir o kadar kesilecek Hayır o kadar kesilecek değil Nedir Başın dörtte birinden kesilecek en az Ve Kesilenin uzunluğu bu kadar olacak Anlaşıldı Bundan az olmayacak Mesela iyi bir ense tıraşı denilen tıraş, kişiyi ihramdan çıkartır. İhramdan çıkartmanın ölçüsü budur. Ya. Malikilerde bizde dörtte bir, Malikilerde başın bütünü, Şafiilerde daha az olsa da olabilir. Şafiiler bunun asıl kıyası nereye yapılıyor? Başın mesine yapılıyor. Şafiilerde az de geçerlidir, bizde mesih dörtte bir içindir. İmam Malik rahmetullahi aleyh, başın bütününün mesedilmesi gerektiği kanaatindedir. Şimdi bizimkilerin de işine geldiği için, oraya varınca, tavaf sırasında Hanefi, iş gelince Şafii, iş abdestini kanadı bir yolu Şafii, bilmem el dokunma oldu muydu Hanefi, işler trafik karışıyor. Hayır, İslamiyet ciddiyetiyle birlikte yaşanmalıdır. Zikzak ve manavralar doğru doğru değildir. Onun için Hatta şafi olan kardeşlerimizin bile ihtilaftan kurtulmaları için saçlarını düzenli tıraş ettirmeleri daha doğru bir davranıştır. Yoksa hanefi olan arkadaşların birazcık oradan birazcık buradan kestirip işi kurtardığını ilan etmesi ve benzeri işte din kolaylattır kelimesinin de sığınması doğru bir davranış değildir. İbadetlerde ihtiyat tarafı daima tercih edilen taraf olmalıdır. Anlaşıldı. Şimdi tekrar geldik. Do tıraş iki türlü oluyormuş. Bir halk tamamen tıraş, iki kısaltma, kısaltma en az başın dörtte birinden olacak. Kesilen saçın uzunluğu ün miktarı yani parmağın üç boğumundan uçtaki boğumun uzunluğunda olacak. Tamam? Bu erkekler içinde, kadınların saçları dipten tıraş etmeleri. Ortada tıbbi bir sebep yok ise, bir rahatsızlık yok ise, caiz değildir. Haram derecesinde mekruhtur. Anlaşıldı? Bir başkasının, bir kadının rızası dışında saçını dipten kesmesi, kocası dahil bunun içerisine, dipten kesmesi babası dahil işkence sayılır, günahtır, ve kadın talep ederse bir azasını kesmiş gibi diyet alır. O derece ciddidir. Yani parmağını kesince bir azasını kesmiş gibi diyet alır. Bu kadına karşı işlenmiş bir cür, bir cinayet sayılır. Dolayısıyla kendi yapması da doğru değildir. Başkasının yapması da doğru değildir. Kadının kendi rızası ile tekrar ediyorum dipten başına tıraş etmesi tahrime mekruhtur. Haram derecesinde mekruhtur. Anlaşıldı. Dolayısıyla kadın için sadece saç kısaltma vardır. Bu kısaltmanın ölçüsü aynıdır. Yani kestiği saç en az başının dörtte birinden olacak. Ve dolayısıyla kestiği saçın uzunluğu en az ünmüle miktarı olacak. Yani saçı düşününüz belli bir uzunluğu uçtan arkaya ki Uçtan bu şekilde keserse. Dörtte birden daha fazlasını, başın dörtte birinden daha fazlasından saçını almış olur. Anlaşıldı. Ama yere düşen saçın uzunluğu tekrar ediyorum, ünlüme miktarı olacak. Tamam. Yine kaynaklarımızda kadınlarla ilgili gelen bilgiler aslında şöyle bir bilgi var. Eğer kadının saçı örgülü ise, biliyorsun saç örgülü ise saçın içindeki bütün teller aynı uzunlukta değildir. Örgünün orta tarafı daha uzundur. Bununla ilgili şöyle bir bilgi. Örgülü saçlarda kesim biraz daha derinden yani parmak ucu kadar değil de diyelim ki bu kadar derinden yapılmalıdır ki parmak ucu kadar kesilen olan bölüm saç çözülüp de başa dağıtılacak olsa başın dörtte birini kaplayabilsin. Kısaca dikkat ederken örgünün ucundan bu kadar değil ne olacak? O saç çözüldüğünde başın dörtte birine kaplayacak kadar bir diliminin bu şekilde kesilmiş olması gerekir, vurgusu, bilgisi ve hatırlatması vardır. Anlaşıldı inşallah. Bu şekilde başımızı tıraş ettik veya saçımızdan kestik, ihramdan çıkmış oluruz. Bütün ihram yasakları kalkar. Bir insan kendi beldesinde neyse odur. Artık Haram-ı Şerif'te de Mekke-i Mükerreme'de odur. Kendi beldesinde neler yasaksa caiz değilse onlar yasak ve caiz değildir. Neler caiz ve serbestse onlar da caizdir. Sadece ne fark vardır arada? Artık Mekke haram sınırlarının içindesiniz. Oranın avlanmaz, kendiliğinden büyüyen otları koparılmaz... Yitikleri sahibi biliniyorsa alınmaz. Bir de orada işlenen günahlarda, sevaplarda katlanır. Bu konuda dikkatli olmalıdır. Anlaşıldı. Böylece umremizi tamamladık. Artık ondan sonra bütün ihram yasakları Bu devrede ne olur? Yani umreye giden insan şöyle bir şey daha var. Biz bilgiyi, ilim ve irfanı birlikte yoğuran insanlar olmalıyız. Bilmi, bilmeliyiz, bildiğimizi yaşamalıyız, ibadetle bilgimizi ve edeple iç içe yoğuran insanlar olmalıyız. Bilgilerimizi artırmak için bilginin sınırı yoktur, çalışmalıyız. O bilgileri kuru bilgiler olmaktan kurtarmalıyız. Yaşamalıyız, yaşatılması için mücadele vermeliyiz, hissetmeliyiz. Bunu şunun için söylüyorum. Oraya giden insanlarda bir imtihan yapsanız veya bir anket yapsanız hiç de iyi netice alamayacaksınız. Bunu başkaları küçümsemek için sakın yapmayınız. Ama bu nevi murakabeyi, insanların davranışlarını, sözlerini, hal ve hareketlerini gözden geçiriniz. Neden? Onları tekrar ediyorum aşağılamak için, kusur tespiti için değil, halimizin tespiti için. Onlar bizim insanlarımızdır. Onlar bizden bir parçadırlar. Onların kusuru millet olarak hepimizin kusurudur. Başka ülkelerden gelen insanların kusurları da ümmet olarak hepimizin kusurudur. Dolayısıyla yükseleceksek birlikte yükseleceğiz. Bunun için azmetmeli, bunun için gayret etmeli. Bunun için ilk önce kendimiz hissetmeli. Sonra aynı duyguyu ve aynı hissi başkalarına aktarmak için gayret etmeliyiz, didirmeliyiz. Bunun çok önemli. Değişik çeşnilerini ve çeşitlerini yazık ki orada toplu hayat olduğu için göreceksiniz. İnsanların bir sürü garipliklerin ortaya çıktığına da şahit olacaksınız. Bunu biraz da şunun için söyledim. O diyar İslam nurunun başladığı diyardır. O diyar ilk vahyin geldiği diyardır. O diyar İslam uğruna nice çilelerin nice dertlerin çekildiği diyardır. O diyar, Sümeyye'lerin inançları, imanları uğruna katledildiği, Yasir'lerin katledildiği diyardır. Müminlerin, inananların, Allah birdir diyenlerin konularının üzerinde sürüklendiği, bağrına kayaların yığıldığı bir diyardır. Öbür taraftan o diyar, iman uğruna taşlar altında inlese de, katledilse de, Geri adım atmayan, sarsılmayan, vazgeçmeyen, direnç gösteren, yılmayan insanların diyarıdır. Bu gerçek unutulmamalıdır. O insanların sebatı çok şey değiştirmiştir. Bunu, bu bilgiyi ve bu duyguyu artıracak hem bilgi edinilmeli, hem yer tanınmalı, çevre tespiti yapılmalı, görerek bilgiyi bir araya getirmenin o, şuuruna erilmelidir. Onun için Cebeli Sevr'in önüne gidilmeli, Cebeli Sevr'de neler yaşandı, geri plandakıyla, bütün yaşananlarıyla hissedilmeli. Bunu şunun için söylüyorum. Yıllar yılı Cebeli Sevr'de Peygamber Efendimizin saklandığı anlatıldı. Yıllar yılı kaynaklarımızda olmayan hikayeler de uyduruldu. Cebeli Sevr'de yaşananlarıyla ilgili. Ama mesela küçük Abdullah'ın ki 11-12 yaşlarında 3 gece gecenin karanlığında Mekke'de yaşanan bütün hadiseleri oraya taşıdığı Allah Resulü'ne aktardığı anlatılmadı. O yavrunun yaptığı basit bir hadise değildi. Saf bir çocuk gibi Mekke'de toplantılarda gezdi. Bir şey anlamıyormuş gibi oralarda dolaştı. Hazreti Ayşe Validemi zannetiyor. O çok zeki bir çocuktu. Ona bir şey tarif etmeye gerek yoktu. Ne yapacağını kendi bilir, kendi tespit ederdi diyor. Oradaki bilgileri topladı. Gecenin karanlığında bu yolları aşarak geldi ve Peygamber Efendimiz'e onları aktardı. Bu küçük delikanlının ne zaman yemek yediği, ne zaman uyumaya fırsat bulduğu fazla bilinmiyor. Ama mağaraya geldiğinde, Allah Resulü'ne anlatacaklarını anlattıklarında küçücük başını kayalıklara koyarak bir müddet uyuduğu, ortalık ağarmadan yeniden kalktığı, yamaçlardan indiği, gelerek Mekke'ye karıştığı yeniden iz sürmeye takip ettiği biliniyor. Üçüncü gün Ya Rasulullah, arayanlar hep gerisin geri döndü. Sizi nerede nasıl arayacaklarını artık bilemiyorlar. Yeni ekip çıkartmakta zorlanıyorlar. Yeni ekip için şuralara da bakın demeye Fikir üretemiyorlar. Ne yapılacaklarını şaşırmış durumdalar haberi gelince. Resulullah yine bu yavruyla yol rehberi olan Abdullah İbni Uraykı'da haber göndermiştir. O bu haberle dağın eteğine gelmiştir ve hicret öyle başlamıştır. Esma'nın hizmetleri unutuluyor. Amir İbni Füheyre'nin hizmetleri unutuyor. Bunlar unutulmayacak hadiselerdir bunlar yan yana getirmeli bilgiyle yoğrulmalıdırlar. Ebubekir radıyallahu anh'ın fazileti unutulmadığı gibi o güzel evin içerisinde Esma'nın da Abdullah'ın da yine onun gayretleriyle kölelikten kurtulan Amir İbni Fehir'in gayretleri de birlikte unutulmamalıdır. Oradan Arafat'a genellikle geçilir. Arafat Resulullah'ın 120 kütür bin sahabiyle bir araya geldiği tekbir tehlil ve telviye sesleriyle inleyen yerdir. Veda hutbelerinin irad edildiği yerdir. Şu unutulmamalıdır. Peygamber Efendimizin Arafat'a o gelişinden 9 yıl önce Allah Resulü Mekke'den çıkarılmıştı. Yanında Ebu Bekir vardı. Yanında Amir İbni Füheyre vardı. Bir de yol rehberleri vardı. Mekke'ye dönerek ne diyordu? Ey Mekke! Ben senin Allah'ın en mukaddes diyarı oy olduğunu biliyorum. Vallahi kendi milletim beni senden çıkartmasaydı seni terk etmezdim diyor. Bir dost da konuşurcasına. Konuşuyor, vedalaşıyor. Sonra devesini Medine tarafına çevirerek ufuklarda uzaklaşıp gidiyor. Sonra... 8 yıl sonra geri dönüyor. 8 yıl sonra geri döndüğünde yanında bu sefer kim var? 10 bin mücahit var. Mekke silah bile kaldıramadan teslim oluyor. Bundan bir yıl sonra girisin geri dönüyor. Yanında bu sefer kim var? 120 bin sahabi var. Mekke vadilerinde çal Beytullah'ın çevresinde pervane olan Arafat'ta telbiye sesleriyle dağları yankılatan sahabiler var. Bu kadar zaman diliminde buraya nasıl gelindi? Bunun hikmetini aramak var. Demek ki gayret, demek ki emek, demek ki samimiyet, demek ki iman gücünün ve kardeşliğinin yan yana gelişi nelere sebep oluyor? Bunun paylaşılması var. Daha sonraki yıllarda kaç kere hacca gidildi? Niye verim o kadar değil? Niye şuur o kadar değil? Bunun muhasebeye de ciddi şekilde ihtiyacı var. Bunlar unutulmamalıdır. Arafat'a yine gittikçe şahit olduğumuz bir hadise var. Arta varınca işte şu gördüğünüz tepe, Adem babamızla Havva anamızın buluştuğu yer. Bu rivayet çok zayıf. Çok zayıf demek, yanlış demek değildir. Çünkü aksine bir rivayet de yok. Wallahu alem. Ama orada ilk anlatılması gereken bu değil herhalde. O tepe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Arafa gününden daha çok milletin affa mazhar olduğu bir başka gün yoktur buyurduğu makandır. Orası binlerce enbiyanın evliyanın Tarih boyunca hak dava uğruna şehit olmuş nice insanın gelerek hac ettiği, nice gönül erinin hac ettiği, dünyanın dört bir ucağındaki müminlerin gelerek buluştuğu bir yerdir, bir makamdır. Evvela bunun bilinmeli, bilinmesidir. Irkı ne olursa olsun, şekli ne olursa olsun, milliyeti ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, giyim kuşam tarzı örfü ne olursa olsun, Konuştuğu dil ne olursa olsun Allah'a inananların birliğine inananların Resulü Muhammed'e inananların ahirete inananların İslam'a gönül verenlerin bu farklılığına rağmen bir araya geldiği yerdir. Onun şuurunda olunmalı. Ve Resulullah'ın Arafat'ta vurguladığı cahiliye zikniyetlerinin bütününün ayak altına alındığı bir yer olduğunu şuuruna erilmelidir. İnanın bu Hava valdemizde Adem babamızın buluştuğu yer olmaktan çok daha kıymetlidir. Bizi de ilgilendirir. Onların buluşmasından öte bizi ilgilendiren tarafı hadisenin budur. Ama genellikle bunları unutuyoruz. Mina de neler yapılır? Onlarla ilgili bilgi verilir. Hiran'ın önüne gelir, hatıralar yad edilir. Genellikle kardeşimiz uzaktan doğru tarifte ben de zorluk çekiyorum ama Genellikle Sümeyye validemizin şehit edildiği yer, şu anda Kabe böyle durduğu şey yaparsak bu benim tarafa doğru şöyle bir yer vardır. Orası halen boşluktur. Orada bir kabir vardır. Kabe'ye yakın bir noktada şehit edilmişlerdir. O şehitlerin olduğu yer, yine bir ritüel var orası. Hadisenin yaşandığı yerleri görerek o görgüyle bilgiyi bir araya getirmek için gayret edilir. Bunu şunun için söylüyorum. Orada bulunan zaman hem tavaf açısından, beytullahı görmek açısından, meşcide haramda ibadet açısından değerlendirildiği gibi, bilgiler açısından, duygular açısından, tarihi hatıraların gönle yerleştirilmesi açısından de değerlendirilir ve kıymetlendirilir. Bunlar oldukça önemlidir. Çünkü bunlar sizin yanınızda getireceğiniz hurmalardan, haçtan gelen hediyelerden daha kıymetli hediyelerdir. O hediyelere değer verdiğimiz kadar, kıymet verdiğimiz kadar, eğer bunlara da kıymet verirsek, bu ülkede çok şey değişecek demektir. İnşallah onlar da gerçekleşir. Tamam. Böylece umremizi bitirdik. Henüz Medine'ye geçmeyeceğiz, haçlarımızı da yapacağız, ondan sonra geçeceğiz. Gerisin geri hacca döndük. Haccı üçe ayırmıştık. Ne demiştik? Bir haccı ifrat demiştik. İki, haccı temettü demiştik. Üç, Hacci kran demiştik. Şimdi neyi paylaşacağız, neyi anlatacağız? Haccı ifratı. Haccı ifratı kime göre anlatacağız yine? Afaki'ye göre. Artık afaki nedir biliyorsunuz. Ehli hil nedir biliyorsunuz. Ehli haram nedir biliyorsunuz. Tamam. Haram bölgesinde oturanlara ehli haram diyorduk. Harem ile mikat sınırları arasında oturanlara ehli hil diyorduk. Mikatın dışında oturanlara ne diyorduk? Afaki diyorduk. Dolayısıyla uzaktan, ufuklar ötesinden gelenler diyorduk. Anlaşıldı? Şimdi hacca gidiyoruz. Dolayısıyla haç mevsimi demek ki başladı. Kuralları falan gündeme getirmiyorum. Onları da dışladık. Hacca gidiyoruz. Mikat sınırı geçmeden ne yapacaktık? İhrama girecektik. Mikat sınırlarının Resulullah tarafından tayin edilen kuzeyde, güneyde, kuzeybatıda, kuzeydoğuda, ...ve doğuda olmak üzere beş tane olduğunu söylemiştik. En kuzeydeki Medine'ye yakın olanı Zülhuleyfe kuzeybatıda kuzey sahile yakın olanı Cuhfe Güneydeki Yelemlem idi. Doğudaki Karn idi. Kuzey-doğudaki Zat-ı Irk idi. Tamam. Bu şekilde bu çerçevenin içerisine geçmeden önce ne yapacağız niyetlenip ihrama gireceğiz. Uçakta elbise değişikliği zor olduğu için bunun genellikle havaalanında yapıldığını günümüzün pratik hayatıyla ilgili olarak söylemiştik. İhrama girerken sıralama nasıldır? 1. İlk önce ihram namazı. 2 rekat. Niyeti, "Niyet ettim Allah rızası için ihram namazı kılmaya." şeklinde. Tamam. Şekli sabah namazının sünneti gibi. Aynı şekilde kılınır. Bittikten sonra ne yapılır? Hacca niyet edilir. Şimdi ne yapacağız biz? Sadece haç yapacağız. Hacci ifrat neye denir demiştik? Hac mevsiminde, bir haç mevsiminde sadece hac yapmanın, umre yapmadan hac yapmanın adıdır demiştik. Dolayısıyla ihrama girerken neye niyet edeceğiz? Hac niyet edeceğiz. Ya Rab, ben hac yapmak istiyorum. Onun için ihrama girdim. Senin rızan için hacca niyet ettim. Onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur diye niyet edilir. Tamam, niyeti böyledir. Arkasından ne yapılır? Telviye getirilir. Niyet edip telbiye getirilince ihrama girilmiş olunur. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bundan önce hazırlıklarımızı yaparak ihram içinde hazır olmamız lazım. Yani kutsedilmesi daha faziletlidir şüphesiz. Bütün sıhhi tedbirlerin alınması gerekir, ön hazırlıkların yapılması gerekir. Bu noktaya gelince de ne yapılır? Niyet edip telbiye getirilir. Biz niyet bu şekilde ettikten sonra arkasından da telbiye getirilince telbiye neydi? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ Bunu dediğimiz an ihram başlamıştır. Dolayısıyla ihram yasakları da başlamıştır. İhram tekrar ediyorum ne ile başlar? Niyetle ve telbiye ile başlar. Ebu Hanife ve İmamu Muhammed'e göre telbiye ihramın şartıdır. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh telbiye getirmekle getirmeden de başladığı kanaatindedir. Müftabih görüş yani kendisiyle fetva görülen görüş telbiye ile başladığı yolundadır. Tamam? Böylece ihram yasakları başladı. Artık Kokuya dikkat edeceğiz. Artık tırnak kesmeyeceğiz. Kim de o soran yemeyeceğiz. O da onun içerisinde y yemeyeceğiz. Yine tüy koparmayacağız. Bu nevi kötü söz kullanmayacağız. Diğer umrecilerle ve hacılarla şimdi kavga etmeyeceğiz. En çok dinlenmeyen bölümü herhalde bu. Canlarım. Şey bütün hacılar barut gibi oluyorlar. Yani dokunma patlarım şey şeklinde. Niye? Evdeki evden yorgun çıkmıştır. Dediğim gibi daha önce son gün gelmiştir. En yakın akrabalar son gün ziyarete gelirler. Kolay kolay da gitmezler. <gülüyor> Onlar gittikten sonra çantalar yeniden kontrol eder. Onlar bir şey getirmiştir bilmem ne. Onlar vavullara sokuşturur. Ona yer alanı. Bu çıkarılır. Yeniden düzenlenir. Bir daha şöyle bir daha falan filan der derken zaten uyku uyurmamıştır. Yolculuğun telaşı vardır. Heyecanı vardır. Kimisinde uyku tutmamıştır. Ondan sonra bütün acılar yolda Hanımlar beylerinden, beyler hanımlarından çıkarır. Ayr arasa da hacı arkadaşlardan çıkar bu faturalar. Arabayı kullanan varsa arabayı kullanandan çıkar vesaire vesaire devam eder gider. Dolayısıyla insan ne olmalı? Ecir kazanmak için yola çıktığının, bunun bir ibadet olduğunun, niyet edip telbiye getirdiği anlar itibaren fiilen o ibadetin başladığının, Bitinceye kadar saçlarını kestirip de ihramdan çıkıncaya kadar bu ibadetin devam ettiğinin şuurunda olmalı. Ecir kazanmalıdır. edir kazanmak yerine vebel kazanma yolunu ve cahilliğini işlememelidir. Tamam. Böylece hazırlandık. Yollarda zaman zaman telbiye getiririz. Bu telbiyelerin üç defa getirilmesi sünnete daha uygundur. Her getirişte üç defa getirilmesi. Bir başlıyorsunuz, bitmiyor, hoca sussa da biraz nefes alsak diye oluyor, peş peşe getiriliyor. Bir, bazen de bakıyorsunuz, işte yarım yamalak bir terbiye getiriyor. Hayır, terbiyeler zaman zaman getirilmeli. Hani eskiler gibi olsa eskiden kaynaklarını şöyle der, her kavşakta, her yeni kafileyle karşılaşıldığında, her vadiye inişte, her vadiden yokuştan tepeye çıkıyorsun, karşı taraf artık görülüyor, yeni bir ufuk görüyorsun. Yenine yeni bir rüzgar tepeye çıkınca rüzgarlar güzel vurur. Ama vuruşta kısaca telbiyeler getirilir. Bu şekilde tarif ederler. Şimdi tarifler o değil. Uçağa binişte diyeceksin. Uçak işte inişe geçtiğinde veya falan bölgenin önünde geçtiğinde, türbülansa girdiğinde ve benzeri de demen lazım. Dolayısıyla ne oluyor? Yani Bütün bunları zaman zaman bizden istenenleri de değişik vesileler meydana geldiğinde, Onları da fırsat bilerek telbiyeler getirilmeli, bilgiler paylaşılmalı, ibadetin şuuru yaşanmalıdır. Böylece Mekke'ye vardık. Böylece yine orada otelimize yerleştik. Arkasından uygun bir zaman diliminde neyi kastettiğimizi söyledik uygun zaman. Araya namaz girmemesinde fayda var dedik. Kabe'nin yolunu tuttuk. Kabe'yi görünceye kadar telbiye devam eder. Kabe'den Hac-ı hizasına gelince, belki de önce bitirilmelidir. Ondan sonra ne yapacağız? Kabe'yi görünce yine kendimiz için, ailemiz için, dostlarımız için, İslam alemi için, zalimlerin zulmünün sona ermesi için fırsat hem şuur tazeleyeceğiz hem dua edeceğiz. Tamam? Şimdi geldik. Tavaf edeceğiz. Tavaf edeceğiz. Gelince ilk önce ne ile başlanır? Beytullah'a şüphesiz tavafla başlanır. Bu tavafın adı nedir? Bu tavafın adı kudüm tavafıdır. Bu tavaf sünnet bir tavaftır. Çünkü arkasından haccın sayını yapacağız. Say hiçbir zaman önü tavaf olmadan yalnız başına say olmaz. Bunu unutmayınız. Bu say sonraya bırakılabilir mi? Yani haçtan sonra, Arafat'tan indikten sonra haccın tavafının arkasına bırakılabilir mi? El cevap bırakılabilir. Ama bütün kaynaklar bunu anlatırken hep önce anlatırlar. Açık olarak söylemese de bu anlatış şeklinden bunun daha faziletli olduğunu anlıyoruz. Anlaşıldı? Haccın sayını öne alarak yapmanın daha faziletli olduğunu anlıyoruz. Ne de? Hacc-ı İfrat'ta. Diğerleri sırası gelince söylenecek. Onun için ne yapılır? İlk önce varınca kudüm tavafı yapılır. Bu tavaf sünnettir. Kudüm tavafının diğer adı tavafı lika. Karşılaşma tavafıdır. Bir başka adı tavafı tahiyedir. tahiyyedir. Ne demek? Selamlama tavafı demek. Geliriz ne yaparız? Tavafımızı yaparız. Bu tavafın sadece niyeti Allah rızası için diye direkt niyet edebilirsiniz. Kudüm tavafı diyebilirsiniz. Tahiyye tavafı diyebilirsiniz. Dediğim gibi hiç adını söylemeden de Allah rızası, Rabbim senin rızan için tavaf etmek istiyorum. Onu bana kolay kıl, benden kabul buyurduğu niyet edebilirsiniz. hacer Esved'i selamlayarak tavafınıza başlayabilirsiniz. Bu tavafın şekli aynen umre tavafında olduğu gibidir. Arkasında sağ yapacağımız için 1. Sağ omuzumuzun açığa çıkarılması buna ne diyorduk? Istıba sünnettir. Bu tavafın 7 şavtının da sünnetidir. Bunu şunun için söylüyorum. Bazı kaynaklarda ilk 3 şavtının sünneti gibi gördüğüm için söylüyorum. Hayır. Arkasında sağ olan tavafın yedi şavtının da sünnetidir. Tamam. Remel ilk üç şavtının sünnetidir. Onunla bu karıştırılıyor zannediyorum. Sünnetlere uygun olarak ne yaptık? Selamladık. Hacer'e selamladık. Yine sağa doğru ilerliyoruz. Kabe solumuzda kalıyor. Yine ne yapıyoruz? Bu aradan geçme açık gözlüğü yapmıyoruz. Kısa sözün diye. Ne yapıyoruz? Hicri İsmail'in dışından, hatimin dışından bir adı Hicri İsmail. Hicri bir nevi kucak demek şöyle olarak. Kabe'den işte İsmail'i kucakladığı için mi? Öyle olduğu için mi? Ve benzeri İsmail Aleyhisselam da burada çok oturduğu biliniyor. Bu bölgede. Yine şu makamı İbrahim şurada görülüyor ya. Makam İbrahim hafif bu tarafta olacak biraz daha da uzakta büyükçe olacak yaklaşık olarak zemzem kuyusu şuralardadır şu, şu tuttuğum şu noktalardadır buraya yakındır zemzem kuyusuna yakın bu istikamette zemzem sularıyla büyüyen oldukça iri bir ağacın olduğu yine bize doğru gelen bilgiler arasındadır. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa için geldiğinde İsmail Aleyhisselam o ağacın altında ok yontmakla, ok hazırlamakla onlara terek takmakla meşguldür. Onların olduğunu an anlıyoruz. Dolayısıyla bu diyar ilk önce Hacer validemizde İsmail Aleyhisselam'ın diyarı idi. O açıdan da Hicri İsmail diye anıla gelmiştir. Hatim denmesi de daha sonra buranın duvarla çevrili olması sebebiyledir. Bu yüzden Kabe'nin dışından hatimin dışından Kabe'nin tavaf edilmesi nedir? Vaciptir bunu paylaşmıştık. Çünkü burası hadis-i şeriflerde bize gelen bilgilere göre Kabe'nin aslındandır. Anlaşıldı Kabe buraya doğru biraz daha uzun imiş. Bu bilgileri paylaşmıştık. Böylece yedi şavtla tavafı tamamlar. Tavaftan sonra yine aynı şekilde uygun yer varsa makamı İbrahim'in arkasına geçerek tavaf namazı kılınır. Tamam. Tavaf namazımızı kıldık. Arkasından zemzemimizi de içeriz. Başımızdan da dökeriz. Sonra safa tepesine yöneleceğiz. Yine hacer esvedi selamlayarak safa tepesine yöneliriz. Bunun sünnet olduğunu vurgulamıştık. Safa, Merve arasında demin Umre'de tarif edildiği gibi ne yaparız? Sayımızı yaparız. Sadece fark nedir? Niyet nedir? Çünkü bu haccın artık, o neydi? Umre'nin sayıydı. Bu nedir? Bu haccın sayıdır. Haccın sayı olarak niyetimizi yaparız. Dualar aynıdır. Gönlümüzden gelen başka dualar da, onlar yapılır. Yine İki yeşil direk arasında her vele yapılır. O da bunun her şavtının sünnetidir. Namaz kılarken omuzun kapandığını söylemiştik. Omuz açık olunması sayın sünneti değildir. Ona da sık gördüğümüz hadiselerden birisi. Bir haç boyu sağ omuzu açık olanları görüyoruz. Dahası sağ omuzu açık olduğu için Güneşten yanan omuzu su toplayanları da görüyoruz. Sağ omuzun açık olması nedir? Arkasında sağ yolan tavafın sünnetidir. Tavaf bittiği an o sünnet biter. Arkasından kılınacak tavaf namazının omuz açık olarak kılınması mekruhtur. Hatta bir şey daha söylemiştik. Bununla ilgili bize gelen bilgilerde. Bir insanın sebepsiz olarak omuzu açık namaz kılması erkeklerin mekruh olduğunu söylemiştik. Atlet de bu hükümdedir demiştik. Anlaşıldı. Tavafımızı yaptık. Arkasından sayımızı yaptık. Umre'de ne yapmıştık? Saçımızı kestirmiş çıkmıştık. Şimdi öyle yağma yok. Saçımızı kesip çıkamayız. Çünkü biz hacca niyet ettik. Yaptığımız sayı neydi? Haccın sayiydi. Şimdi neyi bekleyeceğiz? İhramlı olarak bekleyeceğiz. Nafile tavaflar yapabiliriz. İbadet yaparız. Vaktimizi kıymetlendiririz. Dört gözle yevmi terbiyeyi bekleyeceğiz. Yani zilhicce'nin sekizinci günü. zilhicce'nin sekizinci gününün adı yevmi terbiyedir. Ancak ondan bir gün önce yani 7. günde Kabe'de bir hutbe okunur. Hacı darımının %99,9'u da bu hutbeyi bilmez. Çünkü o gün herkes evlerindedir, servislerde kesilmiştir, kimse de gelip gidemez, millet heyecanla bekler. Ama 7. gün Kabe'de bir hutbe okunur, öğle namazından sonra haçla ilgili bilgiler verilir, bu sünnettendir. Tamam. Sekizinci gün. Sabahleyin hazırlıklar yapılır. Artık Mine'ye gideceğiz. Sünnet veçili olunca Mine'ye gideceğiz. Mümkün mertebe öğle namazından önce Mine'ye ulaşılır. Tamam. Öğle namazını Mine'de kılmak sünnettir. Mine'ye çıktık. Öğle namazını Mine'de kılırız. İkindiği Mine'de kılarız. Akşam yatsı ve dokuzuncu günün sabahını Mine'de kılmak sünnettir. Anlaşıldı? Böylece beş vakit namaz ediyor. Öyle, ikindi, akşam, yatsı, ertesi günün sabahı. Böylece kıldık. Mine'deki geceyi ihya, Mine geceleri güzel oluyor. İhya ettik, değerlendirdik. Tabii Mine'ye her varanda daha önce kıble ile ilgili olarak takılmıştım. Her varanda birinci grup varıyor. Mekke'nin en büyük sıkıntılarının bir tanesi nedir? Türkiye'de kıble güney taraftadır. Mekke'de güneyde de olabilir, kuzeyde de olabilir, doğuda da olabilir, batıda da olabilir. Bulunduğunuz mahalleye bağlı. Ne tarafındasınız siz Kabe'nin? Kabe'nin olduğu kuzey güney tespiti yetmiyor orada. Dolayısıyla Kâbenin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mina'ya varınca da Mina hafif kuzey doğu tarafındadır. Doğu istikametine doğru daha yakındır. Dolayısıyla dönen insanlar batı tarafına doğru dönmelidirler. Onun için Mina'da birçok yerde kıble bu istikamettedir diye levhalar var. Şimdi ama levhayı görmeyen, dikkat etmeyen hacamcılar varıyorlar, iniyorlar. Kendi kendilerine bir kıble tayini yapıyorlar. Hocaları nereyi tayin ederse kılıyorlar. Ondan sonra ikinci bir grup geliyor. Olan hadiseyi anlatıyorum. İkinci bir grup geliyor. Birinci grup namazı böyle kıldıysa, ikinci grup namazı böyle kılıyor. Birinci grup ikaz ediyorlar. Diyorlar ki, bizim hoca namazı bu tarafa kıldırdı. Siz böyle kılıyorsunuz. Kıble bu tarafmış. İkinci grubun hocası daha tecrübeli. Hayır diyor. Kıble bu taraf diyor. Hem daha önce geldim tecrübeliyim biliyorum. Hem de dışarıdaki levhaya girerken de baktım diyor. Kıble bu taraf. Öbür kılan grup dışarı çıkıyorlar. Bakıyorlar ki levha sahiden o taraf. <gülüyor> Kalkıyorlar şimdi bu hocaya uyup bir namaz daha kılıyorlar. Bir önceki olmadı diye. Yeniden oturlarken bir başka grup geliyor, iniyor o zaman. So gelen üçüncü grup bunlara soruyor kıble ne taraf diye. Onlar peşin bunlara soruyorlar. Kızan Karadenizli bir amca cevap veriyor. Evladım diyor. Biz buraya kıldık olmadı diyor. Bir daha aktık buraya kaldık. Şimdi dinleneye yürük. Bir bu tarafa diyor. Bir bu tarafa daha kılacağız diyor. İş tamam olacak. Şimdi şimdi dolaşyla kıble sorunu çözülmeli. Varan insanlar da birbirine anlayış ve huzur göstermeli. Bu şekilde Mina geceleri dediğimiz gibi ihya edilirse güzel oluyor. Çok iyi insanlar yeniden ibadet atmosferine giriyorlar ve insanlar bir arada toplar. Türkiye'deki işler diyor, yok. İşler, dükkanlar, uğraşlar hep gerisin geride. Zihninden de onları atacaksın. Oraya odaklanacaksın. O zaman güzel oluyor. Mine'yi ikiya ettik. Sabah namazında kıldık. Oradan yola çıkıyoruz. Nereye? Arafat'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el haccu arafa, hac arafattır buyuruyor. Neden? Hem arafat Mekan olarak sınır tayini vardır, belli bir hududu vardır, hem de zamanı sınırlıdır. Zirhiccenin dokuzuncu gün olacak, öğle ile ikindiği birleştirerek, kılarak vakfe başlayacak ve ne zamana kadar sürecek? Vacip vakti gün batınca kadar sürer, yetişemeyenler için caiz vakti fecre kadar devam eder. Arafanın günü budur. Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bütünüyle söyleyecek olursak öğlenin vaktinden başlar. Fecre kadar devam eden vakit, vakittir. Vakfenin vakfı burun dışında vakfe yoktur. Arafat vakfesi. Tamam. Arafata vardık. Arafat mahşeri buluşmanın yeridir. Oldukça önemlidir. Oradaki buluşmayı genellikle biz neye benzetiyoruz? Yağmur damlalarının denizde buluşmasına. Yağmur damlalarını iyi düşününüz. Ağacın yaprağına vuruyor. Kayalara vuruyor. Çatılara vuruyor. Yapraklardan süzülerek akıyor gövdeden. Yerlerde buluşuyor. Sonra o küçücük ırmaklar büyük ırmaklarla buluşuyor. Sonra derelere, nehirlere akılıyor. Sonra çağıl denize akılıyor. Denizde coşuyor, denizde dalgalanıyor. İstanbul'un herhangi bir mahallesindeki insan oradan süzülüp çıkıyor, başka mahallelerdekiyle bir araya geliyor. Sonra hep birlikte akıyorlar. İstanbul aktığı gibi, Kayseri akıyor, Tokat akıyor, Erzurum akıyor, Rize akıyor, Urfa akıyor, Adıyaman akıyor, Konya Mersin akıyor, Antalya akıyor, Manisa akıyor. Kısaca Sadece bur değil, bizim ülkemiz değil. Endonezya'sı akıyor, Cezayir'i akıyor, fas Tunus'u akıyor, Yemenlisi akıyor, Afganistanlı, Hintlisi geliyor. İslam'ın kendisinin bir fertlerinin vardı, bütün dünya akıyor. Oradan gelen insanlar Beytullah'ın çevresinde pervane oluyor, Arafat'ta ise o mahşeri denizde buluşuyor. Deniz nasıl o toplanan minicik dalgalar denizde, minicik damlalar dev dalgalara dönüşüyor, coşuyor, kaparıyor, köpürüyor. Kısaca kendine ait o azameti yaşıyor ise Arafat'ta da bu azamet, bu büyüklük, bu şey gerçekten vardır yeter ki hissedile. O kardeşlik hissedile ama insanlar kendi dertlerinden, veya kendi sıkıntılarından veya bu şuuru kaybetmenin getirdiği o gaflet yüzünden bunu çok fazla hissedemiyor. Bunu hissetmeye bizim ihtiyacımız var. Arafat öyle bir yer. Bu şuurda olunmalıdır. Orada öğle ile ikindi namazı birleştirilerek öğlenin vaktinde kılınır. Bu bize göre sünnettir. Buna biz ne diyoruz? Cem'i takdim diyoruz. Neden cem diyoruz? İki namaz bir arada kılındığı için. Neden takdim diyoruz? İkindi öğlenin vaktine alındığı için. Anlaşıldı. Arafat'ta cem-i takdim şöyle yapılır. Bir başka ifadeyle öğle ile ikindi namazı birleştirerek şöyle kılınır. İlk önce insanlara bir duyuru yapılmalı. Herkes ihtiyaçlarını görmeli, abdestlerini almalı, hazır olmalılar. Öğlenin vakti girilince, öğlen olduğu için ezan okunur. Tamam? Ezanın arkasından öğlenin ilk sünneti kılınabilir, kılınır. İlk sünnetini kıldık. Arkasından kamet getirilir. Niçin? Öğle namazının farzı için. Niyet eder, öğle namazının farzını eda ederiz. Farz namaz bitince ne olur? Teşrik tekbiri getirilir. Bu teşrik tekbirlerine biz nerede başlamalıydık? Mina'daki sabah namazından başlamalıydık. Birincisini Mina'da yapmalıydık anlaşıldı kurban bayramına giriyoruz arafa'ta teşrik tekbiri getirilir arafa gününün namazlarında etti 5 kurban bayramının 1 2 3. günü de getiririz 5 kere 4 20 Dördüncü günde ikindiye kadar getiririz yani sabah öyle ikindiyi getiririz dolayısıyla bunun biz ne yapıyoruz artık ikincisini arafa'ta öğle namazı kılıp teşrik tekbirimizi getiriyoruz arkadan yeniden kamet getirilir, öğlenin son sünnetini kılmıyoruz, ikindinin ilk sünnetini kılmıyoruz, arkasından kamet getirilir, ikindinin farzını kılıyoruz. Tekrar ettim, uygun uygulamayı, ezan, öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, arkasından ikindi namazının farzını kılıyoruz. İkindi namazının farzı kılınırken, bunun cemî takdim olduğu niyeti zihinde canlı tutulmalıdır. Bunun niyeti önemlidir. Çünkü bu İslam'ın genel kaidelerine uygun değildir. Eğer Allah Resulü böyle yapmamış olsaydı, "İnne salate kanet alel mu'minina kitaben mawkuta." Namazlar müminlerin üzerine vakitlere bağlı olarak yazıldı. Farz kılında ayeti gelince biz her namazı kendi vaktinde kılacaktık. Allah Resulü böyle yaptığı için bu rivayette bize güçlü geldiği için burada birleştirerek, cem ederek kılıyoruz. Aynı zamanda namazın arkası vakfı için boş kalması için. Namazımızı kıldık, arkasından vakfı anı başladı. Bu anlar kıymetli anlardır. Bu anlar boşa geçirilmeyecek anlardır. Demin dediğimiz gibi Arafa günü, Arafat vakfası, bir başka günün bu kadar affa mazhar olmadığı bir gündür, bir meydandır. O gün affa uğrayanların sayısı başka hiçbir gün yaşanmayacak kadar güçlüdür. Allah Resulü buna haber veriyor, bunu müjdeliyor. Onun için dua edeceğiz. Dolu dolu dua edeceğiz. Kendimiz için ve bütün min kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Vakfa anını değerlendireceğiz. Ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. Güneş batıncaya kadar ki görevimiz budur, vaffedir. Tabii bu hadisenin bu yanı öbür tarafından fıkhi bilgi olarak bir insan Arafat'a çıktı. Orada bayıldı. Baygın gene Arafat'ta bekledi. Uyudu kaldı Arafat'ta bekledi. Ve benzeri sebeplerle de Arafat'ta bir insan ne olursa olsun uyuyarak da olsa, baygın iken de olsa Arafat'ta bulunmuşsa fıkken bu bulunma vakfe gerçekleşti sayılır. Şuurlu ve doğru olan bekleme veya vakti değerlendirme ayrı bir şeydir. Bizi bizden ileri bilen Rabbimizin kerem lütfu gereği burada bulunmanın Arafat vakfesinin rüklünü yedirine getirmek oluşu Farklı bir kullara nimettir. Cenab-ı Allah şüphesiz bizi bizden iyi bilendir. Bu yüzden yine Suud'un hizmet olarak güzeltmişleri tarafı var. Hastaneline düşen ve yoğun bakımda olan insanları, komada olan insanları bile ambulanslarla ve yoğun bakım üniteleriyle beraber oraya taşıyorlar. Orada bir müddet bulunduruyorlar. Sonra orada hastaneden yeniden asli hastanelere dönüyorlar. Ölümün içinde bile olsa. İhramlı ise oraya getiriyorlar. Böylece gün batıncıya kadar Arafat sınırlarına terk etmek caiz değildir. Vacibin ihlalidir. Gerisin geri dönmezse bu kurbanı gerektirir. Arafat'ın sınırları bellidir. Arafat'ta bulunan Mescid-i Nemira'nın bir bölümü sınırın dışındadır. Kıble istikameti sınırın dışındadır. Oradan başlayarak sınırları gösteren levhalar vardır. Arafat'taki vakfe bu levhaların içinde olmalıdır. Arafat Dağı'nda vakfe ibaresi yanlıştır. Oraya görmeyen hocalarımızın, kardeşlerimizin yazdığı, çizdiği, söylediği ibadelerdir. Bu doğru değildir. Arafat'ın yüzde doksanı daha fazlası ovadır. cebel Rahme o ovarın bir kenarında, Küçük bir tepedir. Oraya bir avuç insan, gelen insanın yirmide biri bile bugün sığmaz. Üstelik kaynaklarımızda ve kitaplarımızda vakfa anı kıymetli bir andır. O anda cebeli rahmiye tırmanmaya çalışmak, boş işle uğraşmaktır ve mekruhtur diye kayıt da vardır. Anlaşıldı. Buna rağmen bütün insanların oraya üşüşmeye çalıştıklarını görürsünüz. Üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cebeli rahmiye çıkarak vakfe yapmamıştır. Her ne kadar ezgiler olsa da Arafat Dağı'nda işte şöyle şöyle diye Efendimiz de oraya çıkmamıştır. Dağın önünde düzlüğünde yüzünü kıbleye dönünce dağ sağ tarafına gelecek şekilde durdu ve kasvanın üzerinden hutbesini irad ettiği şeklinde bize gelen bilgiler böyle bilgilerdir. Efendimiz Cebel Rahme'ye çıkarak değil, onun önünde, üç aşağı beş yukarı neresi olduğunu tahmin edebiliyoruz onunla tarife uyan yer. Çünkü tekrar kıbleye yönünüzü döneceksiniz ve dağ yanını sağınıza gelecek. Öyle bir yer tespit edilebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vakfesini mescid bir arada namaz kıldıktan sonra gelerek nerede yapmıştır? Cebel Rahme'nin yakınlarında Böyle bir noktada yapmıştır. Gün batıncaya kadar orada duruyoruz, vaktimizi değerlendiriyoruz. Gün batıyor ama biz akşam namazını kılmıyoruz. Akşam namazını nereye bırakıyoruz? Müzderife'ye bırakıyoruz. Gün battıktan sonra artık oradan ayrılanabilir. Uygun zaman dilimlerinde biz oradan ayrılıyoruz. Nereye doğru akıyoruz? Müzderife'ye doğru. Buna ne deniyor? İfada deniyoruz. Min İnsanların aktığı yerden siz de akın deniyor. Gerçekten akıştır. Feid kelimesi esasen nedir? Selin doldurup taşırdığı bentten taşarak akmanın, selin akışının, coşkulu akışının adıdır. Arafattan da zaten gün batınca, polisler şeyi açınca müthiş bir akış başlar. Nereye doğru? Müzderife'ye doğru. İnşallah Müzdelife'ye iniliyor. Akşamla yatsı namazları birleştirerek Müzdelife'de kılınıyor. Biz de geçen umre ihramında beklemiştik. Şimdi de hac ihramında ihramında Müzdelife'de kalarak bekliyoruz. Onun için burada noktalıyoruz. Hac şirketlerinin yaptığı gariplikler var. Şirketin birisi hacılara ben sizi 4 yıldızlı otelde Ağırlayacağım diye söz vermiş. Haçta da o yıllarda doğrudur. Dört yıldız bile yok. Zordu. Medine'de gelmiş. Haç binaları da Allah için diğerlerinden daha güzeldi. Bize dört yıldızlı otel sözü verildi diye takılıyor. Ben, takıldım onlara. Burada yıldız yok dedim. Burada tutulan otelde kalın. Rabbinize de şükredin. Mekke'ye gidince ben size yıldızı göstereceğim dedim. Tabi haccın engavesinde alıştılar, kaynaşma oldu, o unutuldu. O ilk muzmızlıklar unutuldu ama ben unutmadım. Müzderife'ye geldik. Tabi çakıllı, topraklı zeminin üzerine çarşaflar serildi. Elde ne varsa, yoksa toprağa. Ondan sonra uzandılar dinlenmek için. Vardım o grubun başına. Gözünüzü de gökyüzüne kaldırın. Hayır hocam dediler. Kaç tane yıldız var iyi seyredin dedim. İşte size yıldızlı otel. İstediğiniz kadar yıldız var. Şimdi kökünün şimdi onun gibi yıldızlı bir otel kubbesi çok yüksek tamam ufku açık kliması müthiş tamam oldu orada durduk orada bekledik inşallah bir sonraki derste tamamlarız tamam Evet Şimdi şunu söyleyemiyoruz yani esasen yapılması mümkün mü? İnan yapılması mümkün. Bir şu ben anlatırken demi Mina'dan giderek anlattım mesela. Diyanet ne yapıyor? Mina'yı ya hiç uğratmadan direkt olarak Arafat'a çıkarıyor. Bu şundan kaynaklanıyor vaktiyle Mina'dan Arafat'a geçiş zordu sıkıntılıydı. Özellikle diğer gruplar için hala var ama 9. yol, turnike yol yapılınca Türklerin gidişi de dönüşü de rahatladı. Dışarıdan oraya araba giremiyor, oradan da dışarı araba çıkamıyor. Üstelik çadır da buna uygun. Çadıra gittiğinizde oradan Arafat'a kolay ulaşıyorsunuz, Arafat'tan kolay dönüyorsunuz. Diyanetin yasakladığı, Diyanet'i diyorum Suudi Arabistan'ın hizmet sunmadığı zamanlarda bile biz yapmaya çalışıyorduk. Şimdi Suud destek veriyor. Destek verince hayda hayda uygulanıyor ama diyanet o eski korkuyla Arafat'a insanları götüremem endişesiyle hala Mine'ye götürmüyor. Şimdi biz de şunu diyemiyoruz ya grubunuzdan kopun kendiniz bunu yapın. Bu da çünkü kötü organizis bir organizasyzlıkten iyidir. Sünnetiyle her şey yapmak biz sünnete acımıyoruz yani <gülüyor> öyle öyle diyelim o hale düştük. Yapılması mümkün mümkün? Bu sefer vacipler yenilmeye, yok edilmeye başladı. Onlar daha gönül burucu. İnşallah paylaşacağız ama bu nevi şeyler var. E, mümkün mertebe. Yüzde yüz yapılabilir mi? Her şey e, bu. Çünkü öyle şartlar içerisinde bir organize yapıyorsunuz ki bütün imkanlar sizin elinizde değil. Her şeyi siz yönlendirmiyorsunuz. Onun için dış şartlarla kendi şartlarınızı dengeleyerek bir organize yapmaya çalışıyorsunuz. Ama buna rağmen birçoğunu iyi niyet taşınıyorsa, samimiyeti taşınıyorsa, bu insanların duasını alayım, şuuru da gönlü varsa bu organizanın çoğu mümkün. Evet. Başladık. Say bitince kadınlar saçlarını otelde rahatça kesebilir mi? Soruya teşekkür ediyorum. Çünkü say bitince hemen orada kestirecek diye bir şey yok. Say bitince otelde de kestirebilirsin. Daha sonra da kestirebilirsin. Sadece saçını kestirmediğin zaman ne olur? İhramın devam ediyor demektir. Yasakları da devam ediyor demektir. İlle biter bitmez kestireceksin demek değil. Şu da bir hata. Orada kardeşlerimizi görüyoruz başka ülkelerden de olsa. Kadın ibadetini yapıyor. Sayini bitiriyor. Saçını Başörtüsünün altından çıkarıyor bir erkeğe uzatıyor kessin diye. İnan bunu bir değil görüşümüz beş değil on değil. Yani ne derece bir şuurla ibadet yaptığımızın da herhalde bir özeti olsa gerek. sabret. Bir de senin saçın uzun ya kendi önüne bile getir kendin kes. Bu vesileyle şunu da onun için de teşekkür ettim. İbadeti biten bu ibareyi bence yazın. İbadeti biten Sıra tıraşa gelen insanlar birbirlerinin saçını da kesebilirler. Kendi saçlarında kendileri kesebilirler. Çıkmış, evet bastıra bastıra söylüyorum. Kendi. İbareyi yazın. Sö söylüyorum söylüyorum. İbadete bitmiş sıra tıraşa gelmiş insanlar. Kendi ihramlarından çıkmasalar bile kendi saçlarını da kesebilirler. Birbirlerinin saçlarını da kesebilirler. Nokta. Çok net. Anlaşıldı? Doladı. Demek ki değilmiş. Gerisin geri döndüm. İbadeti bunu yazmazsanız bilgi olarak koyun. İbadeti bitmeyen. Yani tavafını yapmış ama sahini yapmamış. Veya hotta özürlüymüş. Otelde kalmış. Yapmamış. Yapmamış. ...gelip de tavafını, sayını yapanın saçını o kesemez. Anlaşıldı? Anlaşıldı? Yani ibadeti bitmemiş, sıra tıraşa gelmemiş insanlar ne saçını kesebilir ne de kestirebilir. Ne de başkasının saçını kesmesi doğrudur. Anlaşıldı? Ama ibadeti bitmiş, sıra tıraşa gelmiş insanlar... Kendi saçlarını da kesebilirler. Bu özellikle kadınlar için geçerli. Erkekler kendi saçlarını kesemezler. Ama tekrar ediyorum. Yani belki usturayla becerebilen tıraş edebilir. Ciletle de makas olması zor. Kendi saçını da kesebilir. Birbirlerinin saçını da kesebilirler. Bu bilgi oturaklaşsın diye şunu söylüyorum. Allah Resulü veda Hacında 120 bin insanla haccetmiştir. Hacetmeyen içlerinde bilinmiyor. Dışarıdan ihramsız aramamışlardır. birbirlerine tıraş ederek ihramdan çıkmışlardır. Bunu unutmayınız. Bu birçok probleminizi çözecektir. Öbürü unutsanız bile size hatırlatacaktır. Anlaşıldı? Bir şey daha. İhramı devam eden insan başkasının saçını kesmişse devam edene sadaka gerekir. İhramı saçta ibadeti bitmeden saçını tıraş ettiren insana ise kurban düşer. Kendi saçı kesilene kurban düşer, saç kesenin sadaka düşer. Anlaşıldı? Birbirinden farklıdır. Tamam? Otelde rahatça kestirebilir mi? Evet, kestirebilir. Bir gün sonra bile kestirebilir. İhram'da saç kesilerek çıkılıyor. Hastalıktan dolayı saçı olmayanlar, İhramdan nasıl çıkacaklar? Hastalıktan dolayı saçı olmayanlar Veyahut da kel olanlar. Kel olan deyince sıfır kel olan var. Bir arkadaşımız vardı. Kaşları bile yoktu. Çok da sevimli bir arkadaştı. Biz ona kel olan derdik. Şimdi o arkadaşın hiç saçı yoktu. Yani şey olarak ne kaşında ne tüy yoktu. Bu tip insanlar başında ustura gezdirecek diye var. Ama küçük ayva kılı denen kıl ve benzerler varsa bunu ustura zaten alır. O saçtan sayılır. Anlaşıldı? Öbürleri başlarında ustura gezdirecekler diye kaynaklarımız öyle söylüyor. Yine hani gittik umre yaptık kafayı sıfırladık. Ertesi gün bir umre daha yapacağım. Sen kafayı yine sıfırla sıfırla derken usturayla jiletleyi ediyorum. O daima orada bir şeyler bulur. Bir günlük büyüyeni bulur. He. Ben bayanım diyor. Umre'de ihramdan çıkmak için saçın dörtte birini değil de küçük bir parça kesen ihramdan çıkarsın, çık kesersen çıkarsın dediler. İşte herkes şafi oluyor. Herkes de müftü oluyor. Fetva gırla gidiyor. Yani dörtte birini kesmedim. Şu an geçmişe yönelik bana soru sormayı. <gülüyor> Allah Resulü inşallah yani bir de şu vardır. Eğer bu fetvayı veren bilir kişi olan bir kimse ise halkın e, mezhebi müftisinin mezhebidir diye bir kaide vardır. Fetvayı veren belli bir insan ise belli bir birikim olan insan e, kişinin bununla amel etmesi doğrudur. Ancak yanlış fetva fetva vereni bağlar. Allah Resulü'nün şöyle bir ikazı var. Ejra'ukum alel nâr Ejra'ukum al fetva diyor. Ateşe karşı cüretli olanınız fetva konusunda cüretlidir diyor. Bilip bilmeden onun için sakın fetva veren insanlardan olmayın. Herede de tehlikeli hadiselerde. Tehlikeli hadise şunun için diyorum. Adamla hanım kavga ediyorlar. Adam hanımını boşuyor. Bir daha diyor bununla bağımı koparttım diyor. Öbürü komşu akıl öğretiyor. Bir kere boşama yetmiyormuş diyor. Üç kere boşaman gerekiyormuş. O salakla üç kere boşuyor. Şimdi bunun başka türlü izahı yok. Ondan sonra da kıvranıp kalıyorlar. Hocam şöyleydi, hocam böyleydi. Allah Resulü bir haç yaptığına göre üç haç çeşidine sahabelerden mi ulaşıyoruz. Evet. Ve peygamber efendim anlatışından uzaklaşıyoruz. Ayrıca ayette de var. Kim aynı mevsimde haçla umreyi yan yana getirirse ayette de var. Ayşe validemiz hacci ifrat yapmıştır. Çünkü diğerlerini yapamamıştır. On da var. Yani bütün bu bilgilerin içerisinden alarak yapılıyor. Evet. İp igramdan çıkışında kadının saçını kesmesi mekruh olduğu gibi saçını kesmesi mekruh değil. Dipten kesmesi mekruh. Başka zamanda bu kesişte mekruhluk var mı? Evet. Dediğim başka zaman içinde. Hac için değildi. Kadının başını dipten tıraş etmesi haram derecesinde mekruhtur. Umre için uçakta niyet ederken abdestli olmak gerekir mi? Niyet ederken abdestli olmak şart değildir. Ancak demin dediğimiz gibi abdest niyet de şey, sıralaması varsa o zaman değil, şart değildir. Niyet her türlü. Niyet abdestsizken de olur. Niyet adetliyken de olur. Daha önce söylemiştik. Adetliyken de niyet olur ve Hiram yasağı başlar. Anlaşıldı. Kerat vaktinde tilavet seycesi olur mu? Doğru değildir. O da mekrohtur. Kerahat vaktinde tilavet secdesi olmaz. Çünkü tilavet secdesi geniş namazlı, geniş zamanlı bir vecibedir. Kamil bir vakitte yapılması doğru olandır. Şafi olan kardeşlerimiz şer'i sebep gerçekleştiği için makro vakitte de tilavet secdesi yapıyorlar. Bu da ek bir olmalı. Bazı insanlar var imamların arkasında namaz kılmıyor. Hatta sanırım oy kullanmaya da şirk diyor. Ne derece doğru bir de delilleri var kendilerince. Bir bir Allah'a ve Resulüne inanan insanların peşinde hata ediyordu olsalar. Yani İslam'ın İslam olduğuna inanan İslam'ın bütün haram ve helallerini kabul eden insanların peşinde namaz kılınır. Görüş farklarımız ve zihniyet farklarımız olsa bile çünkü Resulullah sallu külle halfe birrin ve facirin önündeki insan takva ehli bir insan da olsa hatalar işleyerek yani İslam'a karşı gelen İslam'a uymayan davranışlar sergilse de arkasından namaz kılınıyor. diyor. Bir insan devamlı ve düzenli namaz kılarken gideceği dağ, camide seçeceği imam müttaki olmalıdır. Bu güzel bir şey. Kendi hayatı işte peşinde duracağı imamı takva ehli olarak seçmesinde bir sakınca yok ve doğru olan güzel olan da budur. İçi huzur duymalıdır namazından. Ama ne olursa olsun bir camide bulunduğunda o camide ezan okunurken, kamet getirirken o camiyi terk edip de kendi takdir ettiği, takvasından emin olduğu insanın peşine bile gitmesi mekruhtur. Bu doğru değildir. Cemaat bölme kabul edilir. Doğru kabul edilmez. Bunu Kabe'de, bunu Mescid-i Nebi'de ve benzeri yerlerde yapmak hepten doğru değildir. Görüş farklılıkları eğer bu nevi uzaklıkları getirecekse bu ümmet hepten paramparça olur. Bu doğru bir davranış olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla birbirimizin arkasında biz namaz kılarız. Diğerlerini de işte siyasi mesele şöyle diyeyim oy kullanmak da ilgili olarak şunu söylemek istiyorum sadece. Oy veren insanların için veriyorlar? Rejimi tasdik için mi? Laik rejimi istedikleri için mi? Yoksa bu zihniyetin İslam'a doğru değişmesi için mi? Bunun bir muhasebesinin yapılması lazım. Cenab-ı Allah insanları kendi niyetlerine göre muhasebe ediyor. Biz de bu kararları kendi onların niyetine göre karar vermek zorundayız. Anlaşıldı? Bizim bir niyet kalıbımız var. O bizim niyet kalıplarımıza uymuyor diye insanları kendi niyet kalıbımıza göre eğer sınıflandırmaya kalkarsak birbirimizi tek verilen öteye geçemeyiz ve birbirimize dışlarız. Onun için insanları kendi niyetlerine terk etmek doğru olandır. Bir insan diyorsa ki ben hiçbir türlü gayri İslami bir anlayışın ve nizamın kirine, pasına bulaşmak istemiyorum. Bu kendi haline bırakılmalı nezih bir anlayıştır. Bir başka insan mesela diyorsa ki kendi haline bırakmak kim seçilirse seçilsin kim ne hükmederse hükmetsin. Kim okullarda çocuklarımız için kara verse versin. Biz buna karışmıyoruz da uymuyoruz da seslenmiyoruz da atmosferinin içerisinde olmanın hatalı olduğunu görüyor da. Bu anlayışın İslam'a doğru değiştirilmesi için aktif mücadele verilmesine inanıyorsa bunu da kendi niyetiyle muhasebe etmek doğru olandır. Bu iki anlayışın birbirini karalaması, tekzip etmesi ve birbirle boğuşması doğru değildir. Bunun dışındaki zihniyetlerinki evet ama hedefi gayesi ümidi, hayali ve gerçekleşme istediği niyetleri aynı olan insanların gidiş üslupları sebebiyle birbirlerini dışlarlarsa şeytan bu boğuşma tatlıdır, bunu ballandırır, birbirimizi de daha iyi tanıdığımız için açıklarında daha iyi bildiğimiz için gücümüz ve birbirimize doğru yönelir Dıştaki insanlar bundan karlı çıkar. Bu konuda dikkatli ve titiz olmalıyız. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Anemizin mezarı Arafat'ın civarında olduğu doğru mudur? Yanlıştır. Arafa Havva kenen ciddede olduğu, ciddenin aslının ceddeden geldiği, ciddenin de nine demek olduğu gibi rivayetler var ise de ve yine ciddede de Havva validemiz ana Makbaratu Havva diye bir kabristan var ise de Havva validemizin orada olduğu konusundaki bilgilerde çok zayıftır. Adem Aleyhisselam şuradadır diye bir bilgi zaten gelmiyor. Gelen bilgilerde çok cılızdır, çok zayıftır. Ucunu nerede olduğuna dair sözünü söylemek istemiyorum. Ama insanlar Havva validemizin kabrinin ciddi olduğunu zannederek bu kabristana özellikle ziyarete giden insanlar var. Kabristanlığın kapısında da Hava valdemizi kabristanlığı diye yazıyor. Bu yüzden oraya gidiyor. Kapılar kapalıysa arabaların ağaçlara çıkıp duvarın üstünden içeriye bakıyor. İçeride düz kabirler var. Oralarda hiçbir kabrin yan taşları bile yoktur. Başlarında küçücük mermer değil küçücük oradan korunmuş bir taş vardır. Evet. Mekke'de yerleşik olan biri yurt dışına çıktığında tekrar Mekke'ye döndüğüne ihrama giriyor. Doğru. Sonra ihramdan tıraş olarak mı çıkıyor? Evet. İhramlıyken Kabe'yi ziyaret etmesi gerekir mi? İhramlıyken zaten ihramdan ne çıkamazsın? Tavaf vesaire yapmadan çıkamazsın. İhramlı olan insan iki türlü ihrama girer. Mekke ihramlığı iki türlü ihrama girer. Ya hacca ya umreye. Ya da ikisine birden. Anlaşıldı. Umre için giriyor demek ihrama tavafını, sahini yapacak, sonra tıraş olup çıkacak demektir. Öbür türlü nedir? İbadeti yapmadan çıkmış olur. Bunun için de kurban kesmesi gerekir. Evet. Saçı sıfıra vurdurmak, usturaya vurdurmak yerine geçer mi? Geçmez. Sıfır çünkü usturadan daha yüksektir. Ama saçı sıfıra vurdurmak kişiyi ihramdan çıkarır mı? Eğer bundan daha yüksek, yüksekse çıkarır. Anlaşıldı? Çıkarır. Ayrı. Evet. Umrede saçtırasını soracaktım. Sorulduğu için vazgeçtim diyor. Ayrıca Umrede olan bir Müslüman hanımın veya anne babasının yerine umre yapabilir mi? Yapabilir. Bunu inşallah vurgularız. Bir insan anne babasının yerine umre yapabilir mi? Umresini veya sonraki umrelerini evet yapabilir. Kim anneler? Küçük kız çocuklarının saçları daha güzel ve gür çıksın diye saçlarını dipten kesiyorlar. Küçük çocuk için yani bu nevi niyetle bunda sakıncı yok. Onun için kadın ifadesini kullanmayı tercih ettim. Ee, bu olabilir. Zaten biliyorsunuz bir de küçük çocukların saçları nedir? Özellikle yedinci günde. Yedinci gün değilse 14, 21, 28 yedili günlerde dipten tıraş edilmesi, o doğum saçlarının tıraş edilmesi sünnete uygun olandır. Akika adını da oradan alır. O saçlar çünkü başı terk ederler. Yani doğumdan gelen saçlar gider, yerine yeni saçlar büyürler. Onun için bu saçların tıraş edilerek, onlar bir iki gram ya gelir ya gelmezler. Onların miktarınca altın tasattuk etmek de güzeldir. Bunun manası o taşla, saçlar gidiyor, tıraş edilmesi doğru olandır. Bir çocuk ergenliğe ulaşmadan bir de çocuğun psikolojisine dikkat etmek lazım. Çocuk başı e, kabak olarak gezmeyi, tıraş edilmiş olarak gezmeyi kendisine dert ediniyor mu? Takacak mı, takmayacak mı? Bunu kendisini ilgilendirdiği bir çağa gelirse, mesela 7, 8, 9 yaşlarında olduğu gibi. Bir kızcağız var, olanı söyleyeyim. Kendi saçının ön tarafını kendi makasla kesmiş. Kestiği için ala anne baba saçını kestirmişler. Ondan sonra gelip geçen tabi üstünde fıstan var entari var dikkat ediyorlar saç yok entari var yan yana geliyor ondan sonra gelenlere bakıyor saçıma bakıp gülmeyin ha diyor onları tehdit ediyor. Şimdi demek ki kendisine bunun manası dert ediliyor demektir. O çağlarda da dert ediliyor demektir bu doğru değildir ama kendi sevap olunca o da ayrı bir konu tamam